Sunan'ın beryani. Hazırlayan ve Sunan, Muhammet Ketancıoğlu. <Gülüyor> Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanındasınız. Muammer Ketancıoğlu ben, canlı olarak sizlerle birlikteyim. E, Tuna'nın bere yanı başladı ve 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün, dün akşam duyurduğum gibi, Bulgaristan'ın Rodop dağlarından şarkılar ve e, havalar, melodiler dinleteceğim. Ağırlıklı olarak da e, dünya... ...üzündeki gaydaların en büyüklerinden biri olan... ...kaba gayda... Ee, ...sesini duyacaksınız... ...az önce de duyduğunuz gibi... Ee, ...burada... ...hani büyüklük ve... E, ...sesin pesliği anlamında... ...kaba sözcüğü kul sözcü kullanılıyor... Yani ...Balkanlarda bu kaba sözcüğü... E, ...bambaşka anlamlarda kullanılır... ...işte e, ne bileyim... ...Güney Arnavutluk'ta kaba dediğiniz zaman... Ya da arnotta daha çok çalgısal doğaçlamayı anlarız ve özellikle de klarnetle. E burada kabagayda bir gayda tipi olarak karşımıza çıkıyor ve gaydaların özellikle Balkanlardaki gaydaların hemen hemen en büyüğü Bulgaristan'da da yer alan 3 gayda tipinin yine en büyüğü. Evet Rodoplar ee, kendi iç kozmopolit yapısı bakımından yine son derece zengin bir bölge. Tabii öncelikle pamaklar yaşıyor. Yine e, Hristiyan Bulgarlar yaşıyor. Ve e, az da olsa özellikle Kırcalı civarında de yaşıyor tabii ki. E, şimdi pamak müziği olarak... Ee, bu programı baştan aşağı adlandırmak istemiyorum. Kesin bir e, kural koymak istemiyorum. Çünkü bu bölgenin müziği o kadar birbirinin içine girmiş ki... ...özellikle Bulgarların ve Pamakların... E, ...günlük hayatta... ...birbirine çok yakın kültürel... E, ...özellikleri olduğunu kabul etmek durumundayız. E, ancak bir dil bilen... ...yani Bulgarca ve Pamakça e, bilen... Ve e, tabii müzik de bilen biri e, ayırt edebilir. Hangi şarkı pamaktır, hangisi işte Hristiyan Bulgarların söylediği e, şarkılardır. Tam da e, belki de e, ayırt etmiyorlar. Yani ya da e, bazı şarkılar ayrı. Hani bu konuda bir ciddi bilgi kirliliği var. E, zaman içinde bu eksikliğimi giderip e, hatta çok da uzun olmayan bir vakitte tamamen Pomak şarkıları ile ilgili yani emin olduğum pomak şarkıları ile ilgili bir program yapmayı e, vaat ediyorum sizlere. E, dinleyen dostlarımız varsa, e, pomak dostlarımız varsa onlara da söz vermiş olayım. Ben de bu konudaki bilgi eksikliğimi, bilgi açığımı e, öyle veya böyle e, kapatmaya gayret edeceğim yakın zamanda. Evet Dinlediğimiz bir Balkanton plağı. ...Murganistan Devlet Firması... ...artık... ...son derece cılız... ...üretimler yapıyor. Senede birkaç tane albüm anca... ...yayınlıyor. Hatta Balkanton yok da... ...Gega... ...yerini aldı onun. Vakti zamanında çıkmış... ...bende de plağı olan... ...yani vakti zamanında... ...planı da aldığım bir... ...albüm bu. Bir yüzü... ...şop bölgesinden... İkinci yüzü de, e, Rodop bölgesinden. E, iki ayrı grubun yer aldığı bir plak. Bu tip plaklar çok var. E, Bulgaristan'da yayınlan, yayınlanan iki şarkıcı ya da iki topluluktan oluşan. <gülüyor> Plan ikinci yüzü bu. Kutela köyünden tabi Rodoplardan erkek folklor grubu e, kayıtları var bu, e, bu yüzde. Onlardan bir şarkıyla başladık. Şimdi bir Ağır havayla devam edeceğiz. Kutela köyünden e, erkek folklor grubunu dinlemeye devam ediyoruz. Evet, bugün Rodop'tan şarkılar ve melodiler dinliyoruz. Pamukların da ağırlıklı olarak yaşadığı bölge Rodoplar, Kutela köyünden e, erkek folklor grubunu dinledik iki örnekte. Şimdi es, eski iki büyük usta e, sırada beraber yaptıkları bir albüm var ki o yıllardır hep e, ortalıkta döner. Georgi Chilingirov e, zaten soyadından da anlıyoruz e, Pamuk Gökhan'ın ne olduğunu e, ve Stefan Zahmanov, o da Kabagay'da çalıyor. Önce Stefan Zahmanov'dan bir gayda havası dinleyeceğiz. Arkasından da Georgi Chilingirov'un müthiş e, Davud bir e, eski Rodop türküsü dinleyeceğiz. plahani lana na roden lah plahani mari mari kone da Do ide marina na na na na krplhani, na je što na Loşe yesan agla, dala maris sabu to srestuhne del, sabu to srestuhne del, marimatna bereka teknal. Evet 1980'li yılların başında yayınlanmış bir long Playydi bu? İki büyük usta bir aradaydı. Stefan Zahmanov. Kabagay'da da. E, Georgi Çilingirov da e, şarkıda, sesteydi. E, müthiş bir ses tabii. Georgi Çilingirov e, efsane bir şarkıcıdır. Sırada e, genç kuşaktan bir şarkıcı var. Tesarüfen e, yakaladığım güzel bir ses. E, Zlatka Mercanova. Yine ee, çok büyük ihtimalle soyadından anlıyoruz e, Pamak olduğunu. Ee, ondan iki şarkı seçtim sizlere. Dinliyoruz yine Rodop'lardayız ve Zlatka Mercanova'yı dinliyoruz. Evet, e, ilk parçada Zlatka Mercanova'yı dinledik. Arkasından da bir gay davası dinledik yine. 7-8'lik e, Rodop'lar için oldukça hızlı bir melodiydi. Genel olarak e, Rodop türkülerinde ağırlık, oturaklılık ana e, meseledir. Şimdi e, Rosen Sings Rodop adında bir albüm var elimizde. Rosen e, küçük bir kasaba e, Rodop'larda yine. Ve e, kasabadaki çeşitli şarkıcı ve topluluklardan oluşturulmuş bir derleme bu. Size iki koral e, parça seçtim. E, çok sesli hale getirilmiş e, Rodop şarkılarından iki örnek seçtim. Ve Rosen şehrinden. Evet, Rosenden e, şarkılar dinledik. E, kadın küçük bir kadın korusunca seslendirilen. E, aslında bu kasabanın e, müzikal renklerini göstermeye çalışan bir e, albüm bu. Hemen düzeltelim. Çok da yani dokunulmuş bir pa, pa, dokunulmuş parçalar değildi bunlar. E, küçük bir hata yaptım. Çok sesli korolar değildi tabii ki. Şimdi Rosen albümünden bir şarkı daha dinletmek istiyorum size. Evet, bir kabagayda tarafından çalınmış dans havası sundum sizlere ve Rozen kasabasının renklerini dinlemeyi bitirdik burada. Şu dakikaya kadar ağırlıklı olarak otantik rodop şarkıları çaldım sizlere. Birçoğu pomak müzisyenlerdi bunların. Bundan sonraki iki albüm orkestral düzenlemeler içeriyor. Ee, bu da çok yaygın Bulgaristan'da halk şarkıları orkestrası için e, bütün bölgelerin halk şarkıları tabii ki düzenleniyor. düzenleniyor. Ee, bu ders örnekler listeletecek olan ilk şarkıcımız yine efsanevi bir şarkıcı, Georgi Chilingirov gibi hem otantik şarkılar kaydetmiş hem de bu tip e, düzenlenmiş orkestra eşlikli parçalarda kaydetmiş. Mladen Koinarov şarkıcımızın ismi Mladen Koinarov'dan 2 şarkısı e, seçtim dinliyoruz. Evet büyük şarkıcı Mladen Koynarov'u dinledik e, iki örnekte e, son şarkıda birazcık teknik sorun vardı muhtemelen plaktansi e, dijital ortama aktarılırken e, bir sorun olmuş onun için de kusura bakmayın son örneğimiz yine harika bir şarkıcı e, muhtemelen daha önce çalmışımdır sizlere e, karışık programlarda Kristina Lyotova e, İki şarkı seçtim önce bir dinleyelim onları zaman kalırsa bir üçüncü şarkımız daha var tabii ki. Evet, sevgili dostlar bir şarkı daha çalabiliyoruz son olarak yine Kristina Lyutova Evet bugün Rodoplar'a ayırdık programımızı Rodoplar'dan Bulgar ve Pomak şarkıları dinlettim sizlere. Ee, bazıları ağır bir program diyebilir. Ee, sonuçta Balkanlar e, her türlü müzikal renge açık bir bölge dünyanın her tarafı gibi bugün de böyle oldu. Ama sevenler sevmiştir. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım 0212 343 4040 0212 343 40, 40 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var 15 dakika için. Ayrıca Facebook'lardan, Twitter'dan, Instagram'dan ve kendi sayfamdan ulaşma şansınız var. Bir de son olarak hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Selam ve sevgiler hepinize. Selahattin'e de çok teşekkürler. I'm going în say that I don't know when to come. I'm going to